İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba Greenpeace deprem dirençli kentler inşasına dair her fırsatta bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin altı çizilen Türkiye 6 Şubat günü iki şiddetli depremle büyük bir yıkım yaşadı. Etkilediği alan ve aynı gün olması bakımından büyük bir doğa olayı olarak değerlendirilebilecek bu depremler Asrın felaketi olarak yansıtıldı. Asrın ihmaller zincirinin üstü örtülmek istendi. Doğal bir afet olan depremin toplumsal bir felakete dönüşmemesi için yapılması gerekenler belli. Başta deprem olmak üzere iklim krizinden kaynaklı olanlar da dahil afetlere dirençli kentler yaratmak. Ancak içinde bulunduğumuz gerçeklikte acil olarak ele alınması gereken konu depreme dirençli kentler inşa edilmemesinden doğacak başka felaketler. Öncelikle deprem sonrası oluşan milyonlarca ton enkaz atığının doğru yönetilmesi gerekiyor. Aksi halde enkaz başta felaketlere de neden olacak. Enkazlar doğal ekolojik yapıya zarar verecek. Asbest gibi zehirli kimyasallar, zararı herkes tarafından bilinen plastik türevleri ve daha birçok riskli malzeme barındırıyor. Bu malzemelerin kontrolsüz biçimde vadiler, ovalar, tarım alanları, sulak alanlar gibi bölgeleri taşınması, Toprağı, suyu, havayı kirleterek bütün olarak yaşamı tehlikeye atacak dedi. Ayrıca başka felaketlerin önüne geçmek için enkaz kaldırma süreci atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelikle hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine uygun olarak yürütülmeli. Yönetmeliğin eksik kaldığı durumlarda her aşama insan ve doğa yararına planlanmalı. Bu nedenle Greenpeace Akdeniz enkaz kaldırma sürecine insana ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yönetilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı. Sürecin takipçisi olarak yapılan ihlalleri belirlemek ve bu konuda kamuoyu oluşturmayı amaçlayan bu imza kampanyası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından enkaz kaldırma sürecini insana ve doğaya zarar vermeyecek şekilde yönetmesini, her adımı şeffaf bir şekilde paylaşmasını talep ediyor kampanya kapsamında oluşturulan ihbar hattıyla ise deprem bölgesinde gerekli şartları sağlamayan enkaz döküm alanlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Bölgedeki enkaz kaldırma operasyonunun insana ve çevreye olası zararlarını tespit etmek için yurttaşlar ihbar hattına bilgi.tr@greenpeace.org e-posta adresinden ulaşarak ihbarlarını yapabilecekler diyor Greenpeace. Tekrar edelim. Adresi bilgi.tr at greenpeace.org adresinden bu ihbarları gerçekleştirebilir dinleyicilerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Ocak 2023'te çevresel etki değerlendirme sürecini başlattığı İzmir'in Foça ilçesinde kurulması planlanan Doğaltaş TÜF Ocağı projesi yapılan itiraz üzerine iptal edildi. Maden ocağına karşı harekete geçen tarih ve doğa talanına Hayır platformu İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne itiraz direkçesi verdi. Konuyla ilgili Foça Belediyesi'ne gönderilen yazıda da şöyle dendi. Proje alanının İzmir-Manisa çevre düzeni planında orman alanı ve tarım arazisi sınırları içinde kaldığı, doğal karakteri korunması gereken ve henüz bozulmaya uğramamış orman ve makilik alanlar içinde bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca alanın bulunduğu bölgede arkeolojik ve sanat tarihi açısından büyük önemi bulunan ve bugüne kadar oldukça iyi korunan 2500 yıllık Pers mezar anıtının bulunduğu ve 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna aykırı olduğu anlaşılmaktı. Bunlara ek olarak 3573 sayılı zeytinciliğin İslahı ve yabanilerinin Aşılatılması hakkındaki kanun madde 20 zeytincilik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak. Kimyevi atık barındıran toz duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez denmekte. Bu hükümler doğrultusunda proje alanının hem zeytin yetiştiricileri açısından hem de zeytin bitkisi açısından hem de doğa açısından tehdit oluşturduğu aşikar. Bu nedenlerle gerçekleştirmesi planlanan doğal taş tüf ocağı projesinin kurumumuzca değerlendirildiğinde olumlu olmadığı faaliyete geçmesinin yukarıda belirten nedenlerden dolayı sakıncalı olduğu belirlendi denmiş. Böylece yapılması da projede iptal oldu. İskoçya hastanelerinde Anestezik desfluran gazının kullanımına son veren ilk ülke olduğu İskoçya küresel ısınmaya etkisi karbondioksitten binlerce kat fazla olan bu desfluran gazının başta İngiltere ve Avrupa olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde pek çok ülkede yasaklanması bekleniyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi verileri ameliyat sırasında hastaları bilinçsiz tutmak için kullanılan bu gazın küresel ısınmaya katkısının karbondioksitin 2500 katı. Olduğunu gösteriyor. Yasakla birlikte İskoçya'nın karbon salımları yılda 1700 evin enerji tüketimi kadar azalacak. Desfluran anestezi sırasında Türkiye'de de yaygınlıkta kullanılan bir gaz ve gazın Türkiye'de de 2026'da yasaklanabileceği yönünde söylentiler var. Şırnağ'ın Cizre ve İdil ilçelerinde görülen yoğun tırtıl istihası ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kuraklık Tırtıl istilasında büyük bir etken, meralardan çıkıp köylere kadar ulaşan tırtıllar bölge halkını tedirgin etti. Tarım alanlarının zarar görmesinden endişe ediyorlar. Bölgenin bitki örtüsüne zarar veren tırtıllar vatandaşların evlerine kadar ilerledi. Yapılan çalışmalar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafında birlikte yürütülüyor bu tırtıl istilasının nedenleri ve önlenmesi konusunda.